Müzemil Suresi Enes Yelgün Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, O'nun Resulüne olsun. Risaletin ilk zamanlarında Allah Resulüne vahyolunan ayetler üzerinden bazı dersler çıkartmaya başlamıştık. Geçen yazılarımızda Alak ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerini bu ayetlerle Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonra onun yolunu takip edeceklerin yol haritasının nasıl çizildiğini görmüştük. Özellikle Müddessir suresi davetin içeriği ve davetçinin vasıfları hususunda bize mühim dersler vermişti. Allah subhanehu ve Teala nasip ederse bu yazımızda da Müzemmil suresinin üzerinde duracak ve bazı hususlara değinmeye çalışacağız. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi, yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Müzzemmil Suresi 1 ve 2. Ayetler Allah'ın evine kapanmış, şaşkın ve sıkıntılı bir halde olan peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem hitabının bir benzerini Müddessir Suresi'nde de görmüştük. Onun sallallahu aleyhi ve sellem halinden haberdar olduğunu Habibine hissettiren ve ona kızgın olmadığını peygamberin bulunduğu halle hitap ederek belirten Allah subhanehu ve teâlâ nasıl bir peygamber istediğini de hemen sonrasında belirtmiştir. Ayağa kalkan bir peygamber Evet, Allah subhanehu ve teâlâ Oturan, gizlenen, saklanan, pısırık, inandığını söylemekten çekinen bir peygamber istemiyor. Ayağa kalkan, kalkınca da beraberinde dünyayı ayağa kaldıracak bir peygamber istiyor. En ufak sıkıntıyı, karışıklığı, belirsizliği dahi aylarca bazen senelerce ortalıktan kaybolmaya sebep sayan bir peygamber doğal olarak da bir ümmet istemiyor. Ayağa kalkmanın ve Allah'ın rızasına uygun bir şekilde daveti insanlara ulaştırmanın asıl faydası aslında kişiyedir. Allah Subhanahu ve Teala dinini yüceltmede kimseye ihtiyaç duymaz. Fakat mümin kul nefes almaya ihtiyaç duyduğu kadar ayağa kalkmaya da ihtiyaç duyar. Çünkü Allah'ın Subhanahu ve Teala dinini yeryüzünde ikame etmeye çalışanlara lazım olan birçok şey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 Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Nuh Suresi 5-9. ila Ayetler Risalet yıllarını bize bu ayetlerle tanıtan Nuh'un aleyhisselam hayatını biz de şu sözlerle özetleyebiliriz. Ayağa kalkmış ve hiç oturmamış. İşte bu yaşantı denizinin olmadığı bir memlekette,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 İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Nuh Suresi 26-28. Ayetler Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh Suresi 25. Ayet Aynı şeyi, İsa'nın aleyhisselam davetini tekrardan canlandırmaya çalışan bir grup gencin kıssasında da görmekteyiz. Onlar inandıklarını gizli gizli yaşama aşamasından daveti insanlara ulaştırma evresine geçtikleri anda Allah'ın subhanehu ve teâlâ yardımı peş peşe gelmeye başladı. Kalkıp da ''Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz.'' Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka ilahlar edindiler. Onlar hakkında açık bir delin getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalimdir? Dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. Kehf Suresi 14 ve 15. Ayetler Onlar zamanlarının tağutuna hakkı haykırmak için ayağa kalktıkları anda, Allah Subhanahu ve Teala hemen kalplerini sağlamlaştırdı. Kalplerindeki o sürur, sebat nedeniyle korkmadan batılı izale etmek için uğraştılar. Ama bu kalp mutmainliği hiçbir şey yapmıyorken değil, ayağa kalktıklarında, harekete geçtiklerinde gerçekleşti. Bu gençler kabimlerinin ilahlarını ve onlara tapanları terk edince de yardımlar peşi sıra gelmeyi sürdürdü. Çünkü itikadın hakiki manada kemale erebilmesi için gerekli olan şeylerden biri olan müşrikleri ve onların ilahlarını terk etmek de kıyamın bir parçasıdır ve insanoğluna en ağır gelen meselelerden olduğu için mükafatı da büyüktür. Özellikle akrabalık, iş, arkadaşlık, komşuluk gibi bağlarla bağlı olduğu tanıdıkları terk etmek ve hiç tanımadığı, sadece iman bağıyla bağlı olduğu kişilerle kardeş olmak kolay değildir. O yüzden ayetlerde ilahlardan önce müşriklerden beri olmak zikredilmiştir. Allah subhanehu ve Teala dostu ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem örnek olarak gösterdiği İbrahim'in aleyhisselam dilinden bize bu durumu bildirmiştir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez. Sözü başka. Onlar şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır. Mümtehine Suresi 4. Ayet İşte bu zor amel ancak Allah'ın subhanehu ve Teala rahmeti ve kolay kılmasıyla gerçekleştirilebilir. Tüm bu saydıklarımız yine adım atmaya bağlanmıştır. İçlerinden biri şöyle dedi, madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Kehf Suresi 16. Ayet Burada verdiğimiz örneklerdeki özel yardımların dışında Allah'ın subhanehu ve Teala yakın olmak gibi her müminin ihtiyacı olan durumlarda harekete geçmeye bağlanmıştır. Ben kulumun zanlı üzereyim. Benim hakkımda dilediğini zannetsin. Hangi kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana yürüyerek yaklaşırsa ben ona koşar adım gelirim. Bu ve benzeri tüm örneklerden anlaşılan odur ki, Allah'ın subhanehu ve teâlâ isteği ve yardımını vaad ettiği Müslüman, ayağa kalkan ve son nefesine kadar dava için koşturandır. Bütün peygamberlerin kıssaları ve onların hayırlı takipçilerinin hayatları bu gerçeğe işaret etmektedir. Acı olan şudur ki, bu peygamberlere iman ettiğini söyleyen, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve onun asabını örnek aldığını iddia eden ama yere çakılı vaziyette duran bir toplulukla karşı karşıyayız. Daha ilk inen surelerde Kalk emrine muhatap olan peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem model aldıklarını söyleyenler İslami şiarların hiçbirini üzerlerinde taşımayıp sadece kendi küçük dünyalarında yaşadıkları dinle o peygambere tabi olduklarını iddia etmektedirler ve sonuç itibariyle Allah'ın subhanehu ve Teala, yardımı gelmediği için ellerindeki tek nimet olan hidayeti de bir süre sonra kaybetmektedirler. Siyer'le ilgili belki de insanların yanlışa düştükleri en ciddi nokta gizli davet dönemiyle alakalı bilgilerdir. Arkasına saklandıkları tarihi bazı olguların onların nefislerinin hoşuna giden ve şeytanın onlara ilham ettiği bazı şeyler olduğunu çok iyi bilmektedirler. İnsan kendi nefsini iyi bilendir. Her ne kadar bahaneler ileri sürse de. Kıyamet Suresi 14 ve 15. Ayetler Hem Müslüman olarak adlandırılmak hem de rahat bir yaşam sürdürmek sünnetullaha aykırıdır. Bu topluluğun amellerine kalkan yaptıkları gizli davet diye bir dönem hiçbir zaman çıkmamıştır. Daha ilk inen ayetlerde kalk ve uyar deniliyorken bu nasıl mümkün olabilir ki? Sadece zayıflıklarından dolayı işkence görmekten endişe eden bazı sahabeler imanlarını gizlemişlerdir ki bunu da üç yıl gibi bir zamanla sınırlandırmak mümkün değildir. Mekke döneminin ileri zamanlarında dahi bazı Müslümanların inançlarını gizledikleri tarihi bir gerçektir. Bu taifenin yanında harekete geçen fakat ürkek kuş misali, dünyanın başka bir ucundaki kıpırdanmayı dahi kendi çalışmalarına bir uyarı gören ve hemen kepenk indiren Müslümanlar da bulunmakta. Birkaç mevsim ortalıkta görünmeyip sonra tekrardan çalışmaya başlayan, bela ve musibetin kendilerine uğramamış olmasını övünç kaynağı olarak gören ve bunun reklamını yapanlar, acaba Kur'an kıssalarını hiç açıp bakmazlar mı? Bu anlayış bütün peygamberler ve onların tabilerini tedbirsizlik damgasıyla damgalamayı, kanı kaynayan bir grup genç yaftası vurmayı gerektirmeyecek mi? Allah'ın dinini, her ortam ve şartta açıktan haykırmayı, Müslümanları ifşa etmek diye adlandıranlar acaba peygamberin takipçilerini birer yeraltı üyesi mi zannediyorlar? Hayır, gerçek şudur ki ne peygamberler ne de onlardan sonra gelen hayırlı nesiller hakkı haykırma hususunda ayağa kalkmaktan çekinmişler ve ecel onlara ulaşıncaya kadar da duraksamamışlardır. Peygamber tarihiyle sabittir ki bu kıyamlar sonucunda ortaya çıkan her bela ve musibet, müminleri birbirine daha sıkı kenetlemiş, daveti bir aşama daha ileri taşımış, amelleri bereketlendirmiştir. Allah'tan Subhanehu ve Teala her daim af ve afiyet ister, imtihan anında kalbimize sekinet, ayaklarımıza sebat vermesini dileriz. Hem kendimize hem de kardeşlerimize nasihat olması temennisiyle şu hadisi hatırlatmayı bir borç biliriz. i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem terkisindeydim. Bana şöyle dedi. Ey çocuk! Sana bazı kelimeler öğreteceğim. Onları hıfzet. Allah'ı koru ki her yöneldiğin yerde Allah'ı bulasın. İstediğinde Allah'tan iste. Yardım talep ettiğinde Allah'tan talep et. Bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya gelse, Allah'ın yazdığından başka bir fayda sana veremezler. Ve bil ki bütün insanlar sana zarar vermek için bir araya gelse, Allah'ın senin aleyhine yazdığının dışında sana bir zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmıştır. Sayfalar tükenmiştir. Kalk Birazı hariç olmak üzere geceyi, Yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahiy edeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Müzemil suresi 2 ila 6. ayetler. Ayağa kalkmak, hakkı insanlara ulaştırmak, karanlıkları onun nuruyla aydınlatmak kolay bir iş değildir. Bu yolda karşılaşılan zorluklar nedeniyle peygamberler dahi sıkıntıya düşmüşler, bizzat koruması altında oldukları Rableri tarafından teskin edindikten sonra kendilerini toparlayabilmişlerdir. Bu davetin özü Kur'an'dır. Kur'an'ın hakikatlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah subhanehu ve teâlâ ise bu Kur'an için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 eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. Haşr Suresi 21. Ayet Ayetin sonundaki vurgu, aklımızda bazı şeyleri canlandırmaktadır. Kur'an'ın ağır bir yük olduğunu, hakkı haykırmanın kolay olmadığını anlatan ayetlerden sonraki düşünme emri neye işarettir? Evet, düşünmemiz gereken en temel mesele, elimizi altına sokmakla yükümlü olduğumuz bu taşı kaldırabilmemiz için ne yapmamız gerektiğidir. Allah subhanehu ve Teala rahmetinin bir tecellisi olarak, peygamberlik görevinin hemen daha başında formülü bize vermiş ve çıkış yolu göstermiştir. Ağır yükü kaldırmanın en kestirme yolu Allah'ın subhanehu ve Teala emri, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, salihlerin en önemli azığı olan gece namazında yarışmaktır. Bu o kadar mühim ve gerekli bir ameldir ki, Allah subhanehu ve Teala ilk zamanlarda gece kıyamını tüm Müslümanlar üzerine farz kılmıştır. Sonrasında da yine bu surenin son ayetini indirerek bu farziyeti düşürmüştür.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 Müslümanların arasında maalesef şu durumda karşılaşılmaktadır. Allah'ın yardımı ve dilemesiyle hakkı haykıran bazı kişiler ya da yapıları gören Müslüman'ın kalbi harekete geçmekte, duyguları kabarmaktadır ve bu ruh hali onu amele sevk etmektedir. Ancak bu kardeş ağır yükü kaldırmanın, kalk emrinin öncesinde ve beraberinde yapılması gereken hazırlığı yapmadığı için ilk zorluk, onu yerine temelli oturtmakta da ümitsizliğe sevk etmektedir. Kendisinden kat kat daha ağır olan bir ağırlığı kaldıran hal terciyi görüp de aynı fiini yapmaya çalışan sıradan bir vatandaşın karşılaşacağı bir son gibi. O yüzden Müslümanın belini kıracak hareketlerden kaçınması ve her şeyi usulüne göre yapması gerekir. Hakkı insanlara ulaştırırken güç depolamanın en güzel yoluysa, Allah'ın subhanehu ve teala resulüne tavsiye ettiği yoldur. O da gece namazıdır. Gece namazını bu kadar kritik hale getiren en önemli noktaysa ibadetin gerçekleştirildiği vakittir. Gecenin karandığında insanların uykuda olduğu fakat kainatın kulluğu bırakmadığı vakitte Allah'ın subhanehu ve teala huzurunda durmak mümin kul için müthiş bir doping, bitmek bilmeyen bir kaynağın anahtarıdır. Özellikle Müslüman, tüm kainatın Allah'ı kesintisiz bir şekilde tesbih ettiğini, kulluklarına asla ara vermediklerini haber veren o ayetleri okuyunca, gecenin o tenha vakitlerinde kıyamda duranın sadece kendisi olmadığını anlayacaktır. Yer ve gökteki küçük büyük her şeyin,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 Hac Suresi 18. Ayet Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davud'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları O'nun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Enbiya Suresi 79. Ayet Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey O'nu hamdla tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. İsra Suresi 44. ayet. Gök günlemesi O'na hamd ederek tesbih eder. Melekler de O'nun korkusundan tesbih ederler. O Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O, azabı çok şiddetli olandır. Rad Suresi 13. Ayet Tabii ki kulluğumuzu gün içerisinde hakkıyla yerine getirmek için gecenin ilerleyen saatlerinde kıyamda durmak yeterli değildir. Ayette belirtildiği üzere bu kıyamı Kur'an'la süslemek gerekir. Yalnız burada üzerinde özellikle durulan bir kavram olduğunu görüyoruz. O da tertil üzere okumaktır. Demek ki sıradan bir okuma hedeflenen faydayı sağlamayacaktır. Allah birçok ayetinde kendi kitabının sıfatlarını zikretmiştir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez.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 Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline. İbrahim Suresi 1 ve 2. Ayetler Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Yunus Suresi 57. Ayet Ayetlerde de gördüğümüz gibi bu kitap, en doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkartan ve rahmet kapılarını aralayandır. Ancak bu sıfatları ve Müzemmil suresindeki ağır yükü kaldırtma vasfını bir kenara koyup, günümüzde Kur'an okuyanlara baktığımızda bu vasıfların insanlar üzerinde tecelli etmediğini görmekteyiz. Bunun elbette birçok nedeni vardır. Açıklamaya çalıştığımız ayetlerde dikkat çekilen sebepse, Tertil üzerine okumamaktır. Tertil üzere okumak, ağır ağır manalarını düşünerek, rahmet-azap ayetlerine uygun duaları o ayetlere peşi sıra ekleyerek okumaktır. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh şöyle der. Kur'an'ı şiir okur gibi okumayın. Onun acayip ayetlerinde durunuz. Onunla kalplerinizi harekete geçiriniz. Düşünceniz bir an önce surenin sonuna ulaşmak olmasın. i̇bn Ebi Şeybe daha ayrıntılı bilgi için Allah'a adanmış Gençlikler kitabının ilgili bölümünden faydalanılabilir. Hem Kur'an'dan hem de gece namazından hakkıyla istifade edebilmek için dikkat edilmesi gereken başka edepler de vardır. Konumuz olmadığı için tertil meselesini vurgulamakla yetiniyoruz. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Müzemil Suresi 7. Ayet Allah subhanehu ve teala peygamberine ve onun nezdinde tüm Müslümanlara gece namazı emrinin illetini bu ayetle açıklıyor. İnsanoğlunun hem dünyada yaşayıp hem de kendisini sadece ibadete adaması pek mümkün değildir. Kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için gündüzleyin meşgul olacağı muhakkaktır. Allah subhanehu ve teala da bu durumu tasdik ediyor ve gündüzün meşguliyetinin ağır yükü kaldırmayı sağlayacak ibadetleri yapmaya engel olacağını belirtiyor. Bu aynı zamanda birçok Müslümanın da ileri sürdüğü temel bir bahanedir. Ama Allah'ın bunu tasdik etmesiyle, Müslümanların hakkıyla ibadet etmemeye bahane göstermeleri arasında önemli bir fark vardır. Allah subhanehu ve teâlâ bu durumun alternatifi olarak gece namazını göstermektedir. Müslümanlarsa böyle bir ibadeti seneden seneye ancak Ramazan aylarına sıkıştırmaktadırlar. Burada asıl üzücü olan şey ise gündüzünü Allah'ın dinine hizmet etmek için harcadığını iddia eden, bu yüzden ibadetlerini tam yapamadığını söyleyen Müslümanın gece ibadetinden gafil olmasıdır. Maalesef bu hepimizin içine düştüğü bir haldir dünya tarihinde Allah'ın dinine hizmet etmek için çabalayan ama O'nun yardımına masar olacağı asıl vakitlerin kıymetini bilmeyen başka bir topluluk yoktur. Rabbim bizleri hazırlıkları tamamladıktan sonra hakkı ikame etmek için ayağa kalkan, omuzlarındaki yükün ağırlığını bilen ve ezilmemek için Allah ve Resulünün yoluna tabi olan kullarından eylesin. Duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 41. sayısında yayınlanmıştır.